Auzubillahiminashaitanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala Rabbi sahli ve yessirli emri ve hlul lekate min zidni Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Evet bugünkü e, telafi dersimizde e, kaldığımız yerden devam edecektik. Ancak e, geçen dersimizde e, İmam Nevi'nin e, Müslüme yazmış olduğu şerh olan e, El-Münhaş'ta yer alan e, bab bu Tahrimi Hatemi bir isimli e, başlığa geçmeden önce orada bazı hususları işaret etmiştim. Şimdi e, ve onun bununla ilgili olarak da e, bazı dokümanları göndereceğimi ve sisteme yükleyeceğimi söylemiştim. E, o dokümanlar sisteme yüklendi. E, ancak e, en azından o konuyla alakalı bir takım bilgilerdesinde burada tekrar paylaşarak hatırlatmak istiyorum ki e, bundan sonra okuyacağımız e, Babu Tahrim ve Khatim yani altın yüzün haram sayıldığına dair. Fab başına dair Navebin koymuş olduğu başta gerçekten yani farklı bir bakış açısı e, sunması yönünden ilgili rivayetlere e, kısaca bir göz atmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, öyle zannediyorum şu anda ekranda görmüş olduğunuz metin e, aynı zamanda sisteme yüklü, yani oradan da indirebilirsiniz e, bir bilgi dosyası olarak indirebilirsiniz. Şimdi e, altın yüzük meselesiyle ilgili başlangıçta bu altın yüzüğün nasıl yasak kılınlığına dair e, ön bilgileri zaten size vermiştim ben. Şimdi o konuyla alakalı e, mevcut vesika olarak ifade edeceğimiz rivayetlerin hangi kaynaklarda geçtiğine dair bir doküman hazırlamıştım. Şimdi mesela e, işte nakşana hatem ve macabihi yani bu yüzükte e, yüzüğün kaşına isim yazılmakla alakalı e, bir e, babbaşlığı yer almakta. Yani belki bilginiz olsun diye bunları koymuş oldum. Hilhatemin fıtlatı e, gümüş yüzükle alakalı bir bab başlığı ve onun altında yer alan bilgiler. Bunlar e, İbnevi Şeyben'in e, Bir Şeyben'in müsannefinde yer alan e, rivayetlerdir. Ve bu şurada görmüş olduğunuz e, yanında görmüş olduğunuz rakamlar e, hemen hemen e, bütün e, nüshalar da aynıdır. Onun için tekrar cilt ve sayfa numarasını vermeye gerek yok. Yani tekrar kontrol edebilirsiniz. Bir başka şey, babu işte Menkeriha Hatem el demiş. Yani demirden yüzük kullanmanın kerihliğine dair bir bab başlığı var. Ee, ve 61 nolu rivayete baktığımız zaman da eee Menkeriha Hateme Zeheb. Menkeriha Hateme Zeheb o e, Burada da altın yüzüğün mecroh olduğuna dair bir bab başlığı yer almakta. Yani bu bab başlığını koyan İbn Bişeyh'de musannefinde yani tahrim kelimesi yerine tahrim kelimesi yerine kerek kavramına burada tercih etmiştir. Çünkü eğer bir meselede bir ruhsat varsa ya da kimiz bunu caiz görüyorsa orada tahrimden herhalde bahsetmek biraz zor gözükse gerek ki bundan dolayı da e, altın yüzük e, meselesinde e, kerik kavramı kullanılmıştır. Bununla ilgili gelen rivayetler e, alt altta sıralanmış farklı sahabi râvîlerden gelenler ve hangi bağlamda zikredildikleri de bu çerçevede yer almaktadır. Diğer bir başlık ise e, Bab-ı Menkereh'in karşılığı olan Merahasa Feyhi. Yani bu konuda e, bu konuda e, rivayetleri e, yani altın yüzük kullanmanın altı yüzüğü kullanmanın e, caiz olduğuna dair e, ya da bu konuda ruhsatın olduğuna dair rivayetler yer almıştır. Şimdi zaten e, tahrimliğine dair ya da e, yasak olduğuna dair rivayetler yanında büyük bir ihtimalle şu İbni Birşeyben'in musannefinde zikretmiş olduğu rivayetleri görmediniz. Ya da bu konuda bir, herhangi bir fazla bir bilginiz yok. En azından rivayet çerçevesinde olmamış olabilir düşüncesiyle. Bunlarla da sizin, e, bilginize sunmuş oluyoruz. Mesela onlardan bir tanesi eee Zuhefe bin Yemam'dan gelen bir rivayet. E, diyor ki eee Kanefi yedihi kişiden bahsediyor. Zuhefe Türyemam'ın eee kendisinden bahsediyor. Kanefi yedihi e, parmağında vardı. Tabii el derken elden kasıta o e, parmak. Kanefi yedihi khatemin mezeheb. Altından bir yüzük vardı. Fihi yakut etün. Kaşı da yakuttandı. Yine burada saatini bir Ebi gelen Sa'd bir Ebi Vakkas var. Ennehu kâne yelbesu khâte minne zeyd. Aynı şekilde onun altından bir yüzük kullandığını da ifade eden Bir başka rivayet daha var. Burada, burada Muhammed bin İsmail olarak geçen e, Talha bin Mecullah'ın e, e, gibi isimlerin, Sa'd gibi isimlerin ve yaklaşık e, 6 ya da 7 civarındaki kişinin, kişinin e, parmaklarında aleyhim havatine zeheb, e, parmaklarında 600 e, gördüklerine dair yani sahabenin kullandığı bilgiyi ifade etmektedir. Bir başka rivayete baktığımız zaman, Hz. Işte, İsmat bin Harit'ten gelen rivayette Kale raitu ala Cabir bin Semura. Cabir bin Semuradan diyor ki gördüm Hatem'in bir zehebin. Altından bir yüzük gördüm. Ve raitu ala ekrimete Hatem zehebin. Yine iklimede de altından bir yüzük gördüm. Demekte de Simak bin Hal. Bir başka rivayette ise raitu alelbera Hatem min zeheb Yine Bera bin Azip'te altın yüzük gördüğünü belirtin bir başka rivayet yer almakta. İşte Abdullah bin Yazid yine Hakeza bunlar yine altın yüzük Tabii bütün mahapse hep yasak olarak ifade edilen ya da bahsetmiş olduğum olaydan sonra, hadiseden sonra gerçekleşen durumlar. Sen de burada değil ki. Hatta sana Hamza bin Abi Usaid ve Zubeyr bin Al Muiz bin Abi Usaid, Kala, Nezanne miydi Abi Usaid? Abi Usaid bir sahabi, Khatme e, Zehbin, hainemati, vefat ettiği zaman parmağında parmağından altın izi çıkardı. Hakane Bedriye, yani kendisi e, Bedri savaşına katılmış e, olan bir sahabidir. Burada Enes bin Malik'e sorulan bir soru var. Ebu'l-Kazım Ezdi diyor ki <gülüyor> Enes bin Malik'e sormuş. Sen altından bir yüzük edindin mi? diye sorduğu zaman o da evet diyor. Yani edindim derken tabii buradaki maksat altın yüzük kullandın mı? O da evet bu işi temin fütlatın istersen e, gümüşürük de kullanabilirsin. Layyadur ki bu yani bunu kullanmada bir sakınca yoktur Ve lakin lahatat am fi ina inze fi ina inzehebin ancak altın e, tasdan e, veya fütlatın altın tasla yemek yeme, yani gümüş e, kaptan da yemek yeme demek suretiyle Nesbin Malik'in bu konudaki ifadesini belirtmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi burada bahsedilen e, rivayetlerde e, altın yüzüğü, yani tabii Fatem Minzehep'i geçen dersi açıklamıştım. Fatem ifadesi kaşlı yüzük anlamına geliyor. Yani başlangıçta Hazreti Peygamber'in kullanmış olduğu Fatem Minzehep orada mühürlü yüzük. Yani kaşlı yüzük anlamına geliyor. Ancak kaşın üstünde e, Hazreti Peygamber Muhammed Resulullah yazdırıyordu. E, yoksa bizim anladığımız anlamda bir halka yüzük değil. Yani herkesin kullandığı Hatem dediğimiz kaş anlamına gelen bir e, anı, manayı ifade ediyor. E, burada da e, diğer, hangi sahabi ravilerin e, altın yüzüğü kullandığını, işte vefat ettikleri zaman e, parmaklarında altın yüzük çıkardıklarına dair gelen e, rivayetler var. Peki bu bize ne gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Şimdi e, şunu ifade edebilir miyiz? Yani yasak, haram olmasına rağmen eğer haram olmuş olsaydı, yani bu mesele eğer haram kategorisinde değerlenilmiş olsaydı e, üstelik de yasak hadisini nakledenler arasında yer alan Bera aziz bile e, e, parmağında altın yüzük bulmalı bilir miydi? Bir başka ifadeyle Emes Malik, Saad bin Ebi Vakkas, işte Huzey Fethül Yaman gibi diğer isimler de herhalde böyle bir eylemi kendilerinden beklemezdi. İşte e, geçen derste de kısmen anlattığım gibi bu rivayet or, orada Belli bir maksada yönelik olarak bir e, yasak e, geçirilmiş ve o yasak az ya da mühür e, merkezli olarak. Yani Hazreti Peygamber'in yasakladığı şey mühür merkezli yani devlet e, sistemi çerçevesindeki bir yasak idi. Ancak sahabenin algılaması ise e, bu, bu çerçevede dini olarak algılanmış ve e, bu şekilde değerlendirilmiştir çoğu sahabe tarafından. Şimdi bakınız, Ahmet bin Hanbel'in müstahidinde de geçen e, şu rivayete baktığımız zaman geçen sefer bahsetmiş olduğum o rivayette e, şöyle bir durum yer almaktadır. E, senede çok fazla okumayayım. E, en son işte Muhammed bin Malik Kali raitü alelbera Hatem'in minzehebin diyor ki e, bin Azib'in üstünde yani Berabin Azib'de e, şey gördüm altın bir yüzük gördüm. Şimdi bakınız, önce algı lütfen dikkat edelim. E, tabii insanlar e, genel bir yasağın olduğunu düşünmektedirler, e, yani dini çerçeveye olduğunu düşünmektedirler. E, ve insanlar e, karşı çıkıyor, yani e, etrafında bulunan insanlar diyor ki, ve kane nasu yaqulune lehu lima takattama hizzehebi. Fakat neha anu en nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında metin şu metin e, pek çok bilgiyi bize açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber yasakladığı halde, yasakladığı halde altın yüzük için e, takıyorsun deyince lütfen e, dikkatinizi bunun üzerine yoğunlaştırın. Fakal-ı Berra, bin azip şöyle, demiş. Beyna nahri ve inne sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne yedeyhi ganimetün yaksimuha sebiyun ve aharet Şimdi burada Hazreti Peygamberin huzurunda işte bir ganimet olduğunu ve bu ganimeti tahsim ettiğini, işte kölelere vesaire taksim ettiğinden bahsediyor. Kale fakasaha hatta bagya hazel khatir. Herkese dağıtması gerekenlere dağıtacağını dağıtmış ve geriye bu khatem kaldı. Yani bu altın yüzük kaldı diyor. Terafa Kanazara ile ashabi yani bir tarafa bakıp bir tarafa başını kaldırdı. Daha sonra ashabına doğru baktı yani sunna kafaba. Daha sonra tekrar indirdi sunna rafa tarafa hu kanazara ileyim sunna kafaba sunna rafa tarafa yani birkaç defa başını kaldırıp indiriyor, sağ sola bakıyor tekrar yani bir düşünce halinde. Daha sonra eybera Talep yani Cericen Berabin Azim'i çağırıyor. Tecetuhu onun yanına gittim diyor Berra. Hatta qaatü beyne yedehi. Hazreti peygamberin yanına girip e, huzurlu oturdum. Fa Hateme yüzü aldı. Fakabaza ala kürsiyeyi. Şimdi Sonra belinden tutarak şey eee Bileğimden, bileğimden tutarak dedi ki Huz ilbes ma kesake Allahu ve Resuluhu Bunu al Allah ve Resulünün sana giydirdiği tabi kelime anlamı giydirmek. Allah ve Resulünün sana e, taktığı bu yüzüğü parmağına tak şeklinde Hazreti Peygamberin kendisinin bu bu şekilde verdiği ifade ediyor. Diyor ki: "Ebra, Hakanel Beray, ve Berra bundan dolayı şöyle derdi. "Keyfete muruni en adaa nasruza bana emredersiniz. Söylersiniz. en Allaha çıkartmamı, kaldır batmamı." Maqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İlbes ma kesake Allahu rasul. Allah Rasulu." Allah'ın Resulünün sana giydirdiği olan bu şeyi tak dediği halde dediği şeyi nasıl olur da benden kaldırıp atmamı istersiniz diyerek e, böyle bir şeye karşı kesinlikle e, karşı çıkmış oluyor. Dolayısıyla şimdi burada e, Hazreti Peygamber'in e, hangi maksatıyla, hangi amaçla genel çerçevede e, altın yüzüğü yasakladığını daha doğrusu altın yüzüğü yasakladığı şeklindeki algısının nereden dayandığını en azından görmüş olduk. Yani tahkim eğer olmuş olsaydı e, bu tür bir uygulamaların e, kesinlikle söz konusu olmaması gerekir. Yani bir tane bir sahabi özellikle bir yasaktan sonra üstelik de Rab'in Azim bu e, yasağı nakleden Rab'iler arasında yaradı aynı zamanda. Yani bu konuda biraz düşünmemiz gerekiyor. E, Buhar'ın ve Tarihul Kebir isimli eserinde de e, yine Talabeyn saat Sahabi'ne bir vak'a Suheylü Rumi'nin de eee hep yani parmağında ifade ettikleri zaman ifade ettikleri zaman parmağından altın yüzük çıkardıklarına dair burada bilgi yer almakta. Ee, yine Buharî'nin tarih Tarihu'l-Kebir isimli eserinde yine buna benzer ifade yer, al, yer almıştır. Sannaz en-Nasa'dan kanı fi yedihi khatim min Yani burada da İbn Sa'd'ın Et-Tabakat'ın bu isimli eserinde ki Buhari'nin e, kendisinden e, büyük oranda istifade ettiği e, kişilerden e, bir tanesidir. Yine Tabakatul Kübra isimli eserde e, bu konuda kimlerin e, parma, e, altın e, yüzük kullanımına dair bilgi görmüş oluyoruz. Evet. Bakınız yani Kale Muhammed bin Ömer Namazel-bera, el-kûfete ve tülfiyye fi-eyyâmi eee ayam-ı musab bin Zubeyr. Yani buradaki ifade şu. Ra'itu al-Barabil Azib hatem eee Fatim Zeheb bin Ali Muhammed bin eee Ömer enzeri Berâ'el küftebe tufiy Yani o halde gördüğünü ve daha sonra da yani küftebe vefatına taiz eee bilgiye ulaşmakta. Yine bir başka sahabeden Zeyd bin Cariye hakkında gelen rivayette de şöyle bir ifade yer alıyor. Eee Ali Râi'u 5'den ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve Hazreti Tabiri'nden olan Cemil bin Zeyd'e demiştir ki Hazreti Peygamber'in ashabından 5 kişinin altın yüzük kullandığını, altın yüzük taktığını gördüm. İşte onlardan 1000 dediği, onların hepsi değil. Sadece bir kısmını Zeyd bin Cariye, Zeyd bin Arkam, bin Azib, Enes bin Malik ve Abdullah bin Yazid gibi sahabeli abilerin yer aldığını Taberani'nin El-Mu'cim'in kebir serinde de bize işaret etmektedir. Size oldukça ilginç gelebilecek olan bir başka rivayet okuyalım. Mesai'nin Kitabı ı Zihnet, yani Mesai'nin sünnende yer alan bir rivayet vardır. Bu rivayette i̇bn Abbas'tan i̇bn Abbas'ın e, Hazreti Ali'den e, hareket ederek vermiş olduğu bir örnek var. Hazreti Ali'den naklen verdiği bir örnek var. Diyor ki burada Hazreti Ali Nehâni-i Hibbi sallallahu aleyhi ve sellem Anselâsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize üç şey yasakladı. Bakın yasakladı. Ama altı çizil olan cümlelere lütfen dikkat edin. La <gülüyor> ekuvlu Ancak bunu diğer insanlara yani bunu başkalarına yasakladığını söylemiyorum diyor. İşte o yasakladıklarını şu şekilde ifade etmiş Antahattu zehri. İşte onların başında da Altın yüzük kullanımı, altın yüzük kullanımına dair bir bilgiyi işte biz çeşit ipek elbisesini ve farklı bir elbise tarzını da bize yasakladı diyor. Dolayısıyla da buradaki tahattımı zehep ifadesini hareket ederek de yani bunları bize yasakladı ama bunları ben size yasakladı demiyorum diyor. Dolayısıyla buradaki yasak kullanımının kısmen de olsa... Kısmen de olsa e, tabi piyasayı da e, erkeklere yönelik mutlak anlamda altını yasaklamasının e, arka planı vardır ama esas yasaklamasındaki gerekçelerin başında dediğim gibi o mühür meselesinden dolayıdır. Ama daha sonra bunun e, piyasaya, e, piyasada büyük bir e, iktisadi anlamda bir bunalma doğuracağından dolayı da elbette bunu e, genel çerçevede e, bir Hazreti Peygamber. Ama... Bununla beraber ayrıntılı olarak yani daha doğrusu işte baş, başkalarının ya da bazı alt tarafından da bu genel yasak çerçevesinde değil e, bazı nedenlerden dolayı yasaklanmıştır düşüncesiyle de e, ya gerek ganimetten elde ettikleri şeylerle ya da bir takım gerekçelerle e, altın yüzü kullandıklarını e, sahabeden en azından bize geldiği kadarıyla yaklaşık 15 kadar bir sahabenin e, altın yüzü kullandığına dair bilgileri Fiz kaynaklarımızla rastlıyoruz. Dolayısıyla e, mutlak alanda haramlık ifadesinin e, belki daha sonra ortaya çıktığı, e, ancak e, hicretin 3 asırında meydana gelen e, tasnif dönemi içerisinde baktığımız zaman bu müslümf eserlerde e, ilk başlangıçta yer alan ne bir şeyden müslümfimle de e, tahrim kavramı yerine e, kerih kavramını yani hoş olmayan şeklindeki bir kavramın ya da mekruh kavramının yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Nebevi'nin Babu Tahrim ve Hatem'in Zeheb ifadesini geçmeden önce bu konuda bilgilerinizin olması gerektiğini ve geniş meseleler çok rivayet merkezi, olarak, rivayet merkezi olarak daha farklı açılardan bakılması gerektiğini de böylece belgelerle, bilgilerle sizin sunmuş oluyoruz. Evet. Tabi bugün e, katılım sayısı oldukça az. E, nedendir onu bilemiyorum tabi. Ama e, umarım e, bu rivayet hem e, ekrandaki bilgileri hem de e, aynı zamanda e, benim anlattıklarımı e, Can Kuvay tekrar kayıttan dinlerler de böylece bilgide, e, bilgi sahibi olmuş olurlar. Evet, dediğim gibi umarım e, tekrar dinleme e, lütfunda bulunur arkadaşlarımız çünkü bu verdiğim bilgiler en azından şu başlangıç safasında dahi olsa ayrıntılarıyla e, bizim ilk dönemdeki tasnif dönemi kaynaklarındaki bilgilerin e, muhakkak de tarafından bilinmesi gerekiyor. Bakınız bunun e, bu bu tür bilgilerin eksik oluşu, bu tür bilgilerin eksik oluşu bazen e, farkında olmadan Evet yani bilgi eksikliğinden dolayı e, çok e, önemli yani sıkıntılara neden olabilmektedir Müslümanlar arasında. E, şunu e, açık bir yürekli ifade etmekte fayda var. E, eğer bir konuda bilgi eksikliğimiz varsa özellikle e, temel hadis kaynakları çerçevesinde bilgi eksikliğimiz varsa kesinlikle hata yapma ihtimalimiz dahil yüksektir. İhtiyat olmakta fayda vardır. Özellikle bazı konularda haramdır ya da değildir meselesinde gerçekten ihtiyatlı olup bu konudaki bilgilerimizi daha net bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Ha, bu arada şunu belirteyim ben. Bu vermiş olduğum bilgiler çerçevesinde e, niçin buna haram denildi ya da deniliyor? Bunun gerekçesini üzerinde durmuyor mu? Ya da mezheplerin her mezhep imamı ya da imamları kendilerine ulaşan hadisler ya da rivayetler ya da bir takım ortaya koyduğu gerekçeleri sebebiyle bazı hükümlerde farklı, daha doğrusu bazı konularda farklı hükümler vermiş olabilirler. Ama şurası bir gerçek, şurası bir gerçek. Bir konuda, yani bu konuda mutlak anlamda, mutlak kelimesinin altını çiziyorum, mutlak anlamda bir ittifakın olmadığı, şimdi zaten biraz sonra okuyacaksınız, olmadığı kesin. Yani i̇ttifak diye bir kavram bu konuyla ilgili olarak Söz konusu değil ama genel çerçevede işte birisinin icma demiş olması ya da bir başkasından farklı bir şekilde ifade etmiş olması yine kendilerine gelen bilgiler çerçevesinde ya da o kullanmış o bilgileri farklı meselelerde bakmak suretiyle değerlendirildiğinden dolayı bu tür varmış olabilirler. Burada fetvanın ya da nihai hükmün arka planını biz şu anda izlemiyoruz. Yani şu anda bizim işimiz o değil. Yani gerekçe itibariyle bakıldığı zaman mutlaka Nas'ın bir Nas'ta ne olması gerekir? Ee, bazı kesin bilgiden olması gerekir ki aksine bunun aksine varit olan eğer Nas'lar yani hadis rivayetleri, sayır rivayetleri varsa bunların gerekçeleriyle beraber bizim bu e, ortaya çıkartıp bunu bir şekilde sunmamız gerekiyor. Evet şu kaldığımız yerden şu kısaca bir metinden okuyalım. Nevevi'nin şerhte uyguladığı yöntemi en azından görmeniz açısından ya da Buhari Buhari'ye yapılan gerek İbn Hacer'in genese ailenin uygulamış olduğu yöntemin Nevevi tarafından da uygulanıp bilmemiz gerekiyor. Buradan herhalde sizde şey okumuştuk değil mi? Eee Anometni okumuştuk. A şubesine. Yani, ana metninden 3-4 hadisi okumuştuk. Evet. Şerhe gelince babu Tahrime Hatemin Zehbi aler rical Şimdi bab başlığını koymuş. Kim koyuyor? E, Mirovi koyuyor. Bab başlığında ne var? E, zehbi e, şeyin, Zehbi diyorum. Altın yüzüğün Tabii burada hep kullanmış olduğumuz ya yani da kullanacağımız altın yüzük ifadesi tabi Türkçedeki altın yüzük ve yani halka şekline yönelik anlaşılıyor. Yani sadece onu anlamayın. Buradaki şey kaşlı ortasında kaş olan tabi o kaş duruma göre değişebilir. Kaş olan bir yüzük ya da bir başka ifadeyle hatta Türkçede şöyle diyorlar şövalye yüzüğü. Şövalye yüzüğü olarak e, algılayabilirsiniz o şekilde de tarifleri var. Şövalye yüzüğünün ya da halka değil mühür yüzüğün, mühür altın yüzüğün erkeklere haram ve neshi ma min ibahatihi fi evveli İslam. İslam'ın başlangıcında, İslam'ın başlangıcında mübah olduğuna dair durumun neshi ortadan kaldırılması şeklinde başlangıçta yani bak başında böyle bir hüküm verir. Yani diyor ki Altın yüzük, altın yüzük tekrar ifade edeyim yanlış anlaşılmasın. Altın yüzük derken kastedilen e, burada şekil itibariyle zaten o algı hep olması gerekiyor. E, yani karşılığı yüzük. E, bu ister şövalye yüzü tarzında mühür olabileceği tarz olsun. İstersen farklı şekillerde olsun. Altın yüzüğün erkeklere haramlığı İslam'ın başlangıcında ise bunun kul mübahlığının e, ruh alan, kullanımın daha sonradan da şeklinde bir ifadeyi sunmuş oluyor Nebevi'ye. Peki Nebevi'nin bu konuya ilgili daha başlangıçta şu hüküm yani daha ziyade yöntem itibariyle baktığımız zaman hadislerden çıkılacağı olan hükümlerin e, fıkhi ağırlıklı bir yöntem uygulanmıştır. E, yani kelime tahliyle işte rivayetler arası muhtelif şeyler incelemek ya da tıpkı Ayni'de ve i̇bn Hacer'de gördüğümüz gibi bu tür şeyleri yapmak yerine daha ziyade fuki ağırlıklı konulara öncelik vermiş, hep onlar üzerine gitmiştir. Zaman zaman da işte gerek kelime açıklaması gelse, yani san bilgilerini ya da bir takım bilgileri ayrıntılı bir şekilde vermiştir. Ama öncelikli olarak bu tür konularda fuki ağırlık olarak ifade etmiştir. Mesela demektedir ki: "Ejm al Müslimüne ala ibahe te Hatimin zehbilin Yani Müslümanlar Altın yüzüğün hanımlar için e, mübah olduğuna ve mübah olduğuna icma ettiler. Şimdi bağlayacağım. Ve ala tahrimihi aler ricali. Erkekler için ise haram olduğu konusunda icma ettiler. Şeklinde bir ifade kullanıyor. İlla muahokiye. An-Ebi Bekir <gülüyor> bin Ömer bin Muhammed bin Hazm. Ennehu ebahahu. Ve an-bazın ennehu mekruhun. La haramu. Şimdi Müslümanlar, Müslümanlar e, altın yüzüğün erkek e, hanımlar için e, altın hanımlar için mübah, erkekler için haram olduğu konusunda icma etmişlerdi. Ancak e, İbn Hazm, kısacası İbn Hazm'dan gelen bir rivayet, e, onun mübah olduğuna, yine bir kısım e, alimlerin zikrettiği ettiği duruma göre ise. E, haram değil makro olduğu şeklinde e, rivayet nakletilmiştir. Dolayısıyla bu noktada e, en azından şu ya da bu şekilde tabi delillerin kendi çerçevesinde değerlendirmek kaydıyla e, farklı görüşler ile sürülmüş. Ama çoğunluk e, tahrim konusunda bir fıkhi hükme varmışlar. Bakın fıkhi sonuç, fıkhi sonuç diyoruz. Fıkhi sonucu varmışlar. Bazılar da mübah olduğu konusunda sonucu varmışlar. Bazılar da e, yani haram değil ama makro Mekruh derken e, mekruh esasında mekruh kavramın dini bir kavramın ötesinde daha ziyade yani e, örfi bir yaklaşım tarzı. Yani tıpkı şuna benziyor. Şöyle söyleyeyim bir toplum bir toplumda e, erkekler yani fıtraten de olsa nihayetinde olsa böyle Allah pullı sis üslü vs. şey elbette takılması e, pek hoş karşılamıyor bir toplumlarda. Toplumlarda genellikle böyledir. Yani rüyan neresine gidersen ne gidin. Ee, ve farklı bir algı vardır. Ee, dolayısıyla şimdi bu bir mekruh. Ee, şimdi şöyle düşünelim. Kadınların çok sık kullandığı e, bir takım e, giyim kuşam tarzlarını erkeklerin kullanmasına kadar abes karşılanıyorsa e, bunu tam tersi olan e, erkeklerin kullandığı e, takım e, giyim kuşam tarzlarını da kadınların kullanması da o kadar hoş karşılanmaz. Yani bunlar mekruh sadedindedir. Eee olarak değerlendirilmiştir bazılarınca. Lema diyor ki va hazan an naklan va aslan ma mahcuz bi hadhihi al hadis allati zekerah Muslim ma icma'i men qablahu ala tahrimi lehu ma qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem fi zahabi ve lhariri in hadayni haramun ala zukur ummati li li'nasaha. nokta Şimdi bu iki nakil, yani birisinin haram, şey birisinin mübah, birisinin mekru olduğuna dair iki göğüçlüğü batıldır diyor. فَقَائِلُوا bir بِهَادِهِ ahadisi Yani bu hadisler bunu söyleyenleri bağlar. Kim, o hadisler hangisi? Müslümin zikretti, zikrettiği, zikrettiği. <gülüyor> Müslümin zikrettiği me ile beraber na icma'i munqabilahu ala tahrimi yani altın yüzün e, haram olduğunu kabul eden e, görüşle icma görüşüyle birlikte Müslümin zikrettiği rivayetler Müslümin zikrettiği rivayetler bunu söyleyenleri de aynı zamanda bağlar niteliktedir demektedir. Neymiş o? Eee Hazreti Peygamberin fiz zehri ve hariri ne hakkında altın ve ipek hakkında inna haziinah haram ümmeti bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır hanımlarına ise nedir helaldir şeklindeki rivayet bu ikisini yani bu iki görüş ifadeleri iki farklı görüş ifadeleri kişileri ne yapar bağlar hangi tabi bağlar derken, yani delil olması yönünden, hutjet olması yönünden Bağlayıcılık bağlayıcı eziline sahiptir demektedir. Ve kal ashabuna diyor ki e, ashabımız dedi tabi şafi imamları yani şafiinin e, tabi olan e, kişiler ve yukramu senül hatem aynı şekilde e, hatemin e, seni de yani parlaklığı da nedir? İza kâne zehebâ eğer altının olursa bile yani o parlak kısmı o e, göz alıcı kısmı da e, altından olsa ve inkâne bâgîhe fıtraten e, şayet geri kalanları da e, yani bir kısmı altın yani altın sarısı ya yani da bir kısmı da gümüş bile olsa mutla, muhakkak o haramdır demek, demişlerdir diyor. Ve keza ve muhu khatem Yine aynı şekilde bunun tam tersi gerçekleştiği zaman da nedir? Haramdır. Yani hangi hal ve şartlarda olursa olsun, hangi hal ve şartlarda olursa olsun, eğer yüzük içerisinde bir altın durumu söz konusu ise bu durum kesinlikle haramdır demektedirler. Kefah wa haramun qaulu neha an khatem zehbi. Evet, e, ey fi hakkı rical. Yani burada Neha'an an Zehbi derken kimin hakkında? Fi hakkı rical. Kemal Sebaka. Sab Önceden de geçtiği gibi altın yüzük altın yüzüğü yasakladı. Qavluhu ve'a hatemin min zehbin fi yedi raculin fenezaahu feterahu. Yukarıda geçen rivayette ki e, rivayete atıfta bulunuyor. Hazreti Peygamber e, Ne yapmış? E, o kişinin parmağında altın yüzük görmüş e, ve onu çıkartıp kaldırıp battı. Sözüne gelince diyor, yani bu cümlenin yer aldığı rivayete gelince, yani bu cümlede ne var? Fihi izaletün münkir, bil yedi. Burada bu, bu meseleyi, yani altın yüzük takılmasını kabul etmeyen kişinin eliyle eğer ona gücü getirebiliyorsa gücü getirebildiği ölçüde eliyle onu ortadan kaldırılmaz. Yani hani biz deriz ya Emre bin Maruf Nehye annen münker Nehye annen münkerden yola çıkın. Nedir? Kişi eğer eliyle değiştirebileceği münker derken kötü bir şey e, eliyle değiştirebileceği bir şey varsa onu eliyle değiştirsin şeklinde hadise geçer ifadede, ifadeye Atfen diyor ki fihi izaletül münkir bilyedi münkir olan kişinin yani münki, münkir ne demek münkir olan şeyi ortadan kaldıran demek eliyle limen gaddere aleyhe şayet ona gücü getirebildiği ölçüde eliyle ona engel olduğu anlamına gelir. Yani burada Hazreti Peygamberi aynı zamanda elle müdahalesi söz konusu diye bir yorumda bulunuyor Nebevi'yi. وَهَمَّا قَوْلُهُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَيْنَ نَزَعَهُ مِنْ يَدْ الْرَجُلِ Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in kişinin elinde elinden o parmağını alıp çıkartması da o parmağındaki yüzüğü alıp çıkartması da onu göstermektedir. Ve devamında ne demiş? يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلَا جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ Ve sizden biriniz ateşe doğru yöneliyor ve onu ne yapıyor? Elinde alıyor. Şeklinde Hazreti Peygamber buyurmuş. Şimdi buradaki ifadeye gelince yani sizden biriniz ateşe doğru yönelip bir ateş parçasına doğru yönelip onu kor tabi burada kor ateş koruna doğru gidip oradan alması ve onu elinde tutması ifadesi ne anlamına gelir? Yani ateşi elinde tuttuğu şeklindeki mecazi bir e, benzetme, Hazreti Peygamber'e benzetmesini nebebi fefih tasriyehun bu bir tasriti açıkça ortaya koymaktadır. Ney? bi ennen an khatemiz zehbi bir tahrimi. Hazreti Peygamber'in altın yüzü yasaklamasının için olduğu yani nihai olarak e, yasak kavramı bu an çerçevede tahrime delalet eder. Yani Haramla delat eder şeklinde bir yorumda bulunun. Burası anlaşılmıştır değil mi? Çünkü nehi kavramı çünkü nehi kavramı mutlak anlamda e, her zaman tahrim anlamına gelmez. Ama diyor ki tahrim anlamına gelebilecek olan bir e, emare var. Bu da şudur. Sizden birinizin ateşten bir e, kor parçasına doğru yönelip onu elinde tutması ifadesi bunun haram olduğuna delalet eder diye yorum yapmaktadır. Evet. Ve emme kavlu sahibel hazel hatim. Dikkat ederseniz burada mümkün mertebe Hazreti Peygamber ne demek istediğini, hangi maksadı ortaya koyduğuna dair yorum çerçevesinde bir ağırlıkta bulunuyor. Yani rivayet ağırlığından ziyade öncelikle fıkhi ağırlıklı bir görüşü ortaya e, koymaya çalışmış tabi şimdi ben bunu buradan okuyorum ama e, herhalde öyle zannediyorum ki yukarıda geçen rivayetler yani yukarıda geçen rivayetlerken sırasıyla geçen hafta okumuş olduğumuz rivayetlerden bir rivayet nedir yani Parmağından yüzük çıkartılan e, ve e, kaldırıp atılan e, o kişi için e, sahibül hatem de diyordur Kabul sahibe hazel ha, kâtemi, hine kâlû. Şimdi o kişinin durumuna gelince, şimdi onu ona çıkıyor. Hine kâlû lehu Ona dedikleri zaman, ona al denil dedikleri zaman, oradaki insanlar, o da hayır. ve akiduhu almayacağım. Bakatarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber bunu artık tarih ettikten sonra, yani kaldır battıktan sonra. Ben bunu almayacağım ifadesini gelince e, bu ifadenin bu ifadenin açıklamasını yapıyor. E, Tefihi el mübalağatı tabi burada kişinin bir mübalası söz konusu. E, hangi konuda mübalağe derken burada olumsuz anlamında değil, aynı zamanda bir olumluluğu ifade ediyor. E, hangi noktada? Fihi fi imtisali emri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in emrine derhal anında yerine getirilmedeki bir mübalaayı ortaya koymuş oluyor. Başka bir nehihi ve yasakladığı şeyden kaçınmayı Resulullah'ın emrine doğrudan itibayı, uymayı ve yasağından da kaçınmayı ya dair bir tavrın mübalağa olarak ortaya konulmasıdır. Ve ve aynı zamanda şu da var. Bu adem-i fihi. Başka ne var? Oradaki ruhsatı kabul etmemesi var. Ne ne vilatil tabi zayıf tevillerle yani zayıf yani bir takım zayıf değerlendirmelerle, yorumlarla ne yapmış oluyor? E, ruhsatın ki ruhsatı kabul etmiyor. O ruhsat da neydi? Alıp kullanmak. Yani parmağa takmak değil de alıp onun alışverişinde alışverişte kullanıp ondan istifade etmek. Bu bir ruhsattır şeklinde. Şimdi inna daha sonra e, tabi bu adam işte e, bu adam innema terkel khatem ala ibaha. Bu adam ne yapmış oldu? Hatem yani altın yüzüğü halbuki mübah yoluyla olan ribah yoluyla eee kullanması gereken durumu da yapmış olduğu terk etti. Lemen erade akhazahu minel fuqara'i ve gayrihim. Yani bu burada e, onu alıp fakirlerden ve diğer başkalarının başkalarına vermesi gerekmesi e, verildiği takdirde kullanılması gereken bir mübahlığı onu alacak fakirler ya da başkalarına teddiet e, verebileceği şekildeki büyük bir yapmış oluyor, terk etmiş oluyor. İşte o zaman o haine zinjacuzu akzuhu İşte bu durumda diyor e, dinleyen kişinin e, yani bu durumda e, onu alması caizdir. Feyza akazahu er bu kişi de onu aldığı zaman da caze tasarufuhu işte onunla tasarruf etmekte. Yani onu, onu dilediği gibi kullanması caizdir. Yani o almıyor ya o almadığı zaman dileyen kişi onu oradan alır. Onu oradan alır. Ee, mübah bir şekilde ee, dilediği şekilde tasarruf eder şeklinde bir hüküm beyan etmiş oluyor. Ve levkâna sahibuhu lem lemuhram aleyhil ahzû ve tasarrufu. Şayet sahibi ee, onu almış olsa bile Lem yohram akzu ve tasarrufu fihi bilbeyi. Yani başka söyledi, onun sahibi bile almış olsa onu al, alıp onun ıı, onu kullanması, kullanması gerekir, tasarruf yalnız bozulması öyle sayın Türkçe'deki ifadesiyle ıı, bozulması al, alıp onu bozulması neyle bilbey? Eyvakan yani alım satım yoluyla ıı, onu bozulmuş olmasında ıı, bir sakınca yoktur. Yani haram değildir. ve ancak o kişi ve rağmen teberrü'ün ne yaptı? Ancak o kişi onu almaktan teberrüyedi, geri durdu. Ve erades sadaka tabiihi alamayacaktu Dolayısıyla ona muhtaç olan kişilere sadaka vermeden de yapmış oldu, geri durdu. Yeniden sallallahu aleyhi ve sellem lermin hafıh halükü Hazret Peygamber ondan tasarruf etmeyi yasaklamamıştı. Bir kullubet için yani her açıdan, her yönden ondan tasarruf etme yasaklanmıştı. Ve innema nahahu sadece şundan dolayı yasakladı. Nahahu an lubsehi. Sadece takmayı yani kullanmayı ya da ne derseniz parmağa takmayı yasaklamış oldu. Dolayısıyla ve baqiyyah musibahu min tasarrufihi dolayısıyla ee, bunun ötesinde, bunun gerisinde kalanları da e, tasarruf e, tasarruf etmesindedir. Alel-ibaha mübah olan bir durumdur demektedir. Evet. Fekâne yece'alü fi batın kefi yine yukarı metinde geçen bir bilgi var. Dikkat ederseniz burada yöntemi Önce bir yönteme dikkatinizi çekmek istiyorum. Civayetin tamamında geçen takım ifade ya da beyanları e, e, lugavi yönde ya da e, sebep vurut meselesi açısından meseleye bakıldığı zaman bu, böyle bir açıklamaya çok fazla gitmiyor. Daha ziyade fıkhi ağırlıklı bir yöntemi benimsemiş. Tabii fıkhi ağırlıklı yöntem daha ziyade öncelikli olarak tabii şafi fıkhını esas olarak e, bu türlü bir yorumlara e, gittiğini e, görüyoruz. Yani şunu en azından şunu fark ediyorsunuz. Ayninin tavrı, Ayninin üslubu ya da İbn Hacer'in üslubu ile bunun üslubu arasında oldukça çok fazla fark var. Tekane ye'cani fasahu fi avucun içine alırdı. Yani o kaş kısmını, kaş kısmını avucun içerisinde tutardı. İfadesine gelince burada alfaz kelimesi alfaz, bi fetil fahi ve Kesriha ya burada okunuşuyla alakalı bir şey veriyor bir bilgi veriyor. Fılkatim erbağluhatim burada yine hatim kelimesinde de dört farklı çeşit okunuşunda belirtmiş. Yani hatim ifadesi var hatim nedir fetut tayi ve kes kesruha bahitam kelimesi ve hatam yani hatim ve Hatem Hatim Haytan da Hatam şeklinde farklı şekilde okunmuş. Evet kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la elbesehu ebeden fenameza'n nas Şimdi peki bu rivayet hatırladınız mı? İstersen bu rivayette şöyle bakalım. Şimdi hemen çok fazla uzatmamı. An-Abdillah. An Şimdi şurada An-Nafi diye geçiyor. Şimdi, leis, An-Nafi, An-Abdillah. Şimdi şu Nafi, peki bu Abdullah hangisi? Abdullah i̇bn Abbas mı? Abdullah i̇bn Ömer mi? Abdullah bin Mesut mu? Nasıl anlarız? İpucu nerede? En azından ipucu var. Evet. Nafi denediği zaman genellikle Nafi Abdullah İbn Ömer'in azatlık kölesi olup Nafi Mevla İbn Ömer geçer. Ve İbn sürekli yani en çok ribayetlerin nakleden kişi olur. Yani daha ziyade onunla eşineşir olmuştur. Diyor ki bakın buradaki ribayette en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hatimede hatim her neyse hatem <gülüyor> Hazreti Peygamber bir altın yüzük siparişi verdi. Vekani yeca'al fasahu fi ve onun kaşı da o kısmı kısmı da neydi avucun ortasındaydı. İza nebesevu yani taktığı zaman Yüzüğü parmağına taktığı zaman kaşını parmağın ortasına gelecek yani avucun ortasına gelecek şekilde takılırdı. Bunun üzerine fesana annas insanlara da ne yaptırır? İşte geçen derste bahsetmiş olduğum şey. Bunun üzerine insanlar da hemen peşinden aynısını yaptığı yani altın yüzük, yani altından madeni ve ortasında da kaşındığı yani mühünde de ne var? Muhammed Resulullah var. Tabi burada bütün olan hepsini fakat bu rivayetin farklı tarihlerine baktığınız zaman daha ayrıntılı bilgileri orada görebilirsiniz. Sümme İnne Hoceresi -ho Alem-i Minberi ee, daha sonra Hazreti Peygamber minbere oturdu. Peki burada yani neyse şunu devam edelim. فَنَزَعَاهُ minbere oturdu ve parmağından o altın yüzük çıkardı. Tabi altın yüzük derken kastettiğim mühürlü olan yüzük. Çıkardı. Fakale inni kuntu elbesu hazen الْخَاتَنِ Ben bunu takıyor idim. وَيَجْعَلْ فَصْفَهُ min dahilin فَرَمَابِهِ Yani ben bunu şey kısmını, mühim kısmını da avucun ortasına doğru takıyordum, yani çeviriyordum. Karam daha sonra Hazreti Peygamber onu attı, yani bıraktı bir yere. Sünna kale, vallahi la elbe ebeden. Allah'a yemin olsun ki bunu ebedi olarak takmayacağım. Fenebezen naz, havati mühur ve insanlarda parmaklarındaki yüzükler, yani ama altından olan yüzüklerini yaptırar. E, kaldırıp attılar, yani çıkarıp attılar. Çekine geçen rivayet. Tabii bu rivayetin farklı versiyonları da var. Altını devam ediyor. İşte burada geçen, Wallahi la suhu ebeden termezelnaz, kavati mahum. İnsanlar derhal an, anında ne yaptılar? E, yüzükleri parmaklarından çıkardılar. Diyor ki, ve fihi bu ifadede, bu beyanda. Ee, bu ifade e, şu beyan vardı Beyan-ı beyanu ma kanat-ı sahabe-i kiramın radiyallahu anhum aleyhi aleyhimin mübadereti ila imtisali emrihi ve nehihi sallallahu aleyhi ve sellem ve iktida bi ef'alihi evet Hazreti Peygamber yani sahabe-i kiramın bu tenebeze tenebezen nasu havatimhum ifadesinde ifadesinin Açık bir şekilde -i kiramın, i kiramın Hazreti Peygamber'in emrine derhal uymak ve yasağından kaçınmak dolayısıyla onun fiillerine tam bir iktidara gösterdiğini derhal ama mübadere derhal gösterdiğinin de açıkça ifadesidir şeklinde bir yorumda bulunuyor. Evet buraya kadar gelen bilgilerde. Hazreti Peygamber'in altın yüzük kullanımı ile alakalı e, ve bununla ilgili ifade ya da beyanları yer almakta. Bundan sonra gelen cibayetler ise e, gümüş yüzük meselesi yer almakta yanır. Bunun devamında Hazreti Peygamber'in altın yüzüğü çıkarttığından sonra e, kullandığı gümüş yüzükle alakalı bilgiler e, burada zikredilmektedir. Mesela şu İttihazen Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Hatem min Elberik, El Elfutta şeklinde geçiyor. Ve bu şekilde devam edip gidiyor. Evet kısa bir ara verelim. Daha sonra birazcık daha okuyup daha sonra 6. haftanın dersinden devam edeceğiz inşallah.